3501. Köpek ve diğer hayvanlar. Ebu Davud'un Ebu Hüreyre'den kaydettiği bir rivayette şöyle gelmiştir. Eğer yağ donmuşsa tarayıyı ve etrafındaki yağı kaldırıp atın. Yağ sıvı ise artık ona yemek niyetiyle yaklaşmayın. 3502. Köpek ve diğer hayvanlar. Yine Ebu Davud'da Ebu Ya Allahu ammutan kaydedilen bir rivayette denir ki Deccullah aleyhissalatu ve selam bir koyunlu beceriksizce yüzmekte olan bir köleye uğramıştı. Ona çekil de sana göstereyim dedi. Derhal elini deri ile et arasına soktu. Elini bütün kolu koltuğa kadar derinin altında kalacak şekilde ilerletti. Sonra gidip abdest almadığı halka namaz kıldırdı. Bir rivayete yani suya değmedi ziyadesi vardır. 3503 derler. Merset i̇bn Abdillah el-i anlatıyor. İbnu -i, i Es üzerinde bir kürk gördüm ve elime dokundum. Bana. Kürke niye elini değdin? Dedi. Ben bu hususta İbn-i Abbas radıyallahu anhüme sordum ve dedim ki. Biz mağdütte yaşıyoruz. Bizimle birlikte berberiler ve meyusiler de var. Onlar bize kestikleri koyunu getiriyorlar. Kestiklerini yemiyoruz. Bize. İçerisine iç konmuş deriden mamur darcık getiriyorlar. Bunu kabul edelim mi i̇bn Abbas cevaben dedi ki. Bundan biz de Resulullah aleyhissalatu vesselam'a sormuştuk. Derinin dil bağlanması onun temizliğidir buyurdular. Nisai'nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Onların içerisinde süt ve su bulunan kırıbaları deriden mamur su kapları var. Gerisi yukarıdaki gibi. 3504 deriler. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ölmüş ve terdekilmiş bir koyuna aslamıştı. Bunun derisinden faydalanmıyor musunuz? Buyurdular. Oradakiler. Ama bu metredirleştir. İstifadesi caiz değildir dediler. Aleyhissalatu vesselam. Metenin gelmesi haramdır. Buyurdular. Bir başka rivayette. Bunun derisini alıp. Dil bağlayarak istifade etmiyor musunuz? Demiştir. 3.505 Deriler H.Z. Ayşe Allahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü ve re o meytenin zekatından kendiliğinden ölen hayvanın derisinin nasıl temiz kılınacağından sorulmuştu. Meytenin zekatı temiz kılınması onun dil bağlanmasıdır diye cevap verdi. 3.506 Deriler Sevde bintu zemiye Allah'u anha anlatıyor. Bizim bir koyunumuz öldü, derisini del bağladık. Sonra eski inceye kadar içerisinde neviyle yaptık. 3507 değirler. Abdullah ibn Uşayn adı Allahu an anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve ölümünden bir ay önce Cüheyne kabilesine şöyle yazdı: "Meyteninle deri de sinirinden istifade etmeyin." Tirmizinin ribay ayetinde ölümünden iki ay önce şeklinde gelmiştir. 3.508 Deriler H.Z. Üsame radıyallahu anh der ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasakladı. 3.509 İstincinin adabı Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Resulullah Aleyhissalatu vesselamla birlikteydim. Aleyhissalatu vesselam küçük abdest bozmak ihtiyacını duymuştu. Hemen bir duvarın dibine Kumlu toprak bulunan bir noktaya gelip abdresi bozdular. Sonra da sizden biri küçük abdresi bozmak isteyince belli için uygun bir yer arası buyurdular. 3510 İstincan'ın Adabı Bu yere İbni ve Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kazayı hacet için gidince yoldan uzak olurdu. 3511 İstincan'ın Adabı Hz. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. iki lanetten korkut buyurdular. Ashab iki lanet ne nedir diye sorunca açıkladılar. İnsanların yollarını abdet bozanla, gölgelerini abdet bozanlardır. 3512. İstinca'nın adabı yine Ebu Davud Hazreti Muazze radıyallahu anuh'tan şu rivayeti kaydetmiştir. Lanit'e sebep olan üç yer abdet bozmaktan kaçının. Su yollarına, işek yollara ve gövdiliklere. 3513 İstincan'ın adabı, Abdullah İbn-i Sercis Rab'i Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve selam yer üzerindeki haşera deliklerini akıtmayı yasakladı. Katı diye. Bu delikleri akıtmak niye mekruh kılındı diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Bunların dinlere ait mezkenler olduğu söyleniyordu. 3514. İstincinin Adabı. Abdullah İbn-i Murasel Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, sizden kimse hamam yaptığı yere akıtmasın. Zira resveselerin çoğu bu yüzden hasıl olur. Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade var. Sonra dönüp içinde yıkanacaktır. 3515. İstincinin Adabı. Yümei Mebin Tugrukiye Rabbiyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın kariolasının altında bulundurduğu hurma küttünden bir çanıl vardı. Geceleyin ona küçük abdest. Bozardı. 3516. İstincanın adabı. Hem bu Eyüts anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Helaya gittiğiniz vakit, abdest bozarken kibleyene de arkamızı dönmeyin. Fakat yüzümüzü doğuya ve batıya dönderin. Ebu Eyyub der ki, Şam'a gelince helaların yönlerinin hep kıble cihet ve inşa edildiğini gördük. Onları kullanırken yönümüzü yan çeviriyor. Ayrıca Allah'tan mağfiret de biliyorduk. 3.517 İstincinin Adabı İmam Malik'in bir rivayeti şöyledir. Ebu Eyyub s.a. Mısır'dayken demiştir ki, Vallahi bu kiriyat denen kemehleri nasıl kullanacağımı bilemiyorum. Zira Resulullah ve Vesselam, biriniz büyük veya küçük abdest bozunca kıbleye yönelmesin, arka tercini de çevirmesin demişti. 3518 İstincan'ın adabı, Mervan el-Asgar anlatıyor. İbn-i Ömer radıyallahu anhümayi devesini kıble istikametine ıstırmış. Sonra onun duğdasına çömelip deveye doğru yönelerek akıtıyorken gördüm. Kendisine, Ey Ebu Abdirrahman! Bu tarz akıtmaktan nehyedilmedik mi dedim. Evet. Ama bundan, açık araziden nehyedildik. Seninle kıble arasında sana perde olan bir şey varsa bu durumda akıtmanda bir beis yok, dedi. 3519. İstincan'ın adabı, İlmi Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Bir ihtiyacım için, bir gün kız kardeşim H.Z. Hafsa an anh'ın evinin damına çıkmıştım. Resulullah aleyhissalatu ve selamı. Yüzünü şama. Arkasını da kıbleye çevirmiş olarak kazayı hacet yapılıyor gördüm. 3520. İstincinin adabı. Müslim'in girdiği yer rivayetinde şöyle gelmiştir. Abdullah anlatıyor. Halk. Kazayı hacet için çömelince ne kıbleye karşı ne de merçit-i aksaya yönelme demektedir. Halbuki ben, bir işim için Hafsa radıyallahu anh'nın evinin damına çıkmıştım. Gelisi aynen devam eder. 3521 İstincan'ın adabı, H.Z. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam ile beraber idim. Bir kavmin küllüğüne gelince durup, ayakta küçük abdet bozdu. 3522 İstincan'ın adabı, Ebu Ail'den şelem bir rivayet şöyle. Bu Musa Allah'u am küçük adres hususunda çok titiz davranır üzerine sıçrantık değmemesi için azami gayreti gösterirdi. O kadar ki küçük adresini bir şişe içerisine bozar ve beni İsrail'den birinin bedenini silikleyecek olsa adam kirlenen derisini bıçakla kazırdı derdi. Bunu işiten Huzeyfe radıyallahu am dedi ki arkadaşımızın titizliği bu kadar ileri götürmemesini tercih ederim. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la bir beraberliğimizi hatırlıyorum. Beraber yürüyorduk. Derken bir kavmin bir duvar gerisindeki küllüğüne rastladık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Tıpkı sizden birinin ayakta peyletmesi gibi durup ayakta peyletti. Ben bu esnada kendilerinden uzaklaşmak istedim. Bana yakın durmama işaret buyurdu. Geri gelip, Hemen arkasında dikilip abdresini bozuncaya kadar bekledi. 3523. İstincan'ın adabı. Nafi Rahimullah anlatıyor. i̇bn Ömer radıyallahu anh ayakta bevlederken gördüm. 3524. İstincan'ın adabı. H. Z. Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Ben ayakta abdres bozarken. Resulullah aleyhissalatu selam beni gördü ve. Ey Ömer. Ayakta akıtma buyurdu. Ondan sonra hiç ayakta akıtmadım. 3525. İstincanın adı bu. Bu Baytullah. Nafiden. O da Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhumadan anlattığına göre, Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ben Müslüman olduğum zamandan beri ayakta abdet bozmadım demiştir. Tirmizi. Bu, Hazreti Ömer'den daha sıhhatli olan rivayettir. Önceki rivayet zayıftır der. Keza ilaveten der ki, Ayakta abdest bozmaya sağlık edip içindir. Tahrim için değil. Yine der ki, İbn-i Mesud Rabiyallahu Amh'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kişinin ayakta akıtması, Nefsine karşı işlediği bir kabalıktır. 3526 İstincinin adabı, H.Z. Ayşe Rabiyallahu Amh'dan rivayete göre şöyle derdi. Size kim? Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın ayakta belirttiğini söylerse sakın onu tasdik etmeyin. O daima dönelerek adret bozardı. 3527 İstinca'nın adabı Abdullah İbnu Cafer Radiyallahu anhu anlatıyor. Bir gün Resulullah Aleyhissalatu vesselam beni bineğimin terkisine bindirdi. Bana halktan kimseye söylemeyeceğim bir sözü sır olarak söyledi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kazani hacet için perdelendiği şeylerin ona ilk hoş ya bir tümsek veya bir hurma kümesiydi. 3528 İstincanın Adabı Abdurrahman Hasaner Hasen'e Allahu an anlatıyor. Resulullah ve selam. elinde kalkan gibi bir şey olduğu halde bize doğru geldi ve onu yere bıraktı. Sonra onun gerisine çömelip ona doğru küçük abdest bozdu. Yanımızdakilerden biri, Resulullah'a bakın, tıpkı kadınlar gibi abdest bozuyor dedi. ve Vesselam bu sözü işitmişti. Beni İsrail'in arkadaşının başına geleni işitmedin mi dedi ve devam etti. Onlara idrar bulaşınca, bıçakla idrarın değdiği yeri kazıyorlardı. Arkadaşları onları bu tatbikattan yasakladı. Bu adam, yasaklaması sebebiyle kabrinde azaba uğradı. 3529 İsti'cân'ın adabı. Ebu bu radıyallahu anh Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selamı işittim. Şöyle demişti. İki kişi beraberce helaya gidip avretleri açık kaza ihacet ederken konuşmasınlar. Zira Allah Teala hazretleri bu hale gazap eder. 3530 İsti'cân'ın adabı. h ze enes Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam kaza-i hacette bulunmak istediği zaman yere yaklaşıncaya kadar elbisesini kaldırmazdı. 3531 İslincan'ın adabı. Hz. Ebû Derer'e de Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kim yüzüne sürme çekerse teklesin. Bu sözümü kim tutarsa işi en güzel şekilde yapmış olur. Tutmayana bir mahzuru yok. Kim adresi bozduktan sonra taş kullanarak temizle, temizlenirse teklesin. Kim böyle yaparsa güzel yapar. Kim de yapmazsa bir mahzul yok. Kim yemek yer ve dişlerinin arasından bir şey çıkarırsa onu dışarı atsın. Kim de diliyle çıkarmışsa onu yesin. Kim bu söylediğimi yaparsa güzel yapar. Kim de yapmazsa bir mahzul yok. Kim helaya giderse imkan nispetinde tesettürde türde bulunsun. Kuyutu bir yer bulamazsa hiç olmazsa kum taş vesaire. Den bir tümsek yapıp ona arkasını dönsün. Zira şeytan insanoğlunun makadlarıyla oturak kısmıyla oynar. Kim bunu yaparsa en güzelini yapmış olur. Yapamayana bir bahis yok. 3532 İsticcan'ın adabı. Hz. Cabir Allahu Abdullah anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam abdest bozmak isteyince hiç kimsenin göremeyeceği kadar uzaklara giderdi. 3533 İstincan'ın adabı H.Z. Selman Allahu anh'ın anlattığına göre müşrikler kendisine sizin arkadaşınızın aleyhissalatü vesselam sizlere helada abdest bozmayı bile öğrettiğini görüyoruz demişlerdir. O da onlara şöyle cevap vermiştir. Evet. Doğrudur. Resulümüz aleyhissalatü vesselam Bizit sağ elimizle istinca yapmaktan nehyetti. Büyük veya küçük abret bozarken, kıbleye yönelmekten de nehyetti. Abret bozduktan sonra istinca ederken kurumuş hayvan mayısını veya kemiği kullanmamızı da nehyetti ve dedi ki, sizden kimse, üç kaştan daha azı ile istinca etmesin. 3534, İstincanın adabı, yine Müslim'de, Hz. Cabir'den gelen bir rivayet şöyle, Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Biriniz istincada taş kullanırsa teklesin." 3535. İstincanın adabı. Hem bu katı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Biriniz belilerken bekerin sağ eliyle tutmasın. Sağ eliyle istincar etmesin. Su içerken kabın içine solumasın." 3536. İstincanın adabı. H. Z. Ayhe radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sağ eli. Suyuna ve yiyeceğini değmek içindi. Sol eli ve istince ve kirletme hasıl edecek şeyler içindi. 3537. İstincanın adabı. i̇bn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. H. Osman Osman radıyallahu anh'ı işittim. Diyordu ki. Resulullah'a bir yatta kullandığım sağ elle. Müslüman olduğum o günden beri, zekere hiç değemedim. Bu söz, o, sağ eliyle hiç istincada bulunmamıştır şeklinde tefsir edilmiştir. 3538, İstincanın adabı, H.Z. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam helaya gelince yüzüğünü çıkarırdı. 3539, İstincanın adabı, yine Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam helaya girince, Allahümme inni eüzü dike minel Ya Rabbi, pislikten ve pislenmekten sana sığınırım derdi. 3540, İstincanın Adabı, bir rivayette şöyle gelmiştir. Resulullah ve Vesselam buyurmuştur ki, Şu kenefler, cin ve şeytanların hazır bulundukları yerlerdir. Öyleyse biriniz helaya girince, Euzu billahi mine'l hubsi pislikten ve pislenmekten Allah'a sığınırım desin. 3541. İstinca da kullanılan şeyler. Hz. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam kazani haceti için çıktığı zaman ben de bizden ensardan bir gulam olan onu takip ederdik. Beraberimizde istinca etmesi için su kabı olurdu. 3542. İstincada kullanılan şeyler, Cebir Allahu anh anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikteydim. Helaya gitti ve kazanı hacette bulundu sonra. Ey Cebir suyu getir diye ferman etti. Ben de suyu götürdüm. Eliyle istinca etti. Sonra elini yere sürttü. 3543 İstincada kullanılan şeyler. Sufyan ibn L hakem ya hakem ibn Sufyan es Sakasi anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bildiğince adres alır ve istince da su kullanırdı. 3544. İstinca da kullanılan şeyler. H Z hebuleyrere adıya Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam anlatıyor. Bana Cevril Aleyhisselam geldi ve ey Muhammed adres aldın mı bulun. Emretti dedi. 3545. İstincada kullanılan şeyler. H. Z. Ayhe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam belletti. Hazreti Ömer de arkasında. Elinde su kabı olduğu halde durdu. Resulullah onu görünce. Bu da ne? Ey Ömer! Buyurdular. Hazreti Ömer. Sudur yıkanırsın. Dedi. Resulullah. Ben her devrede dişimde abdest almakla emrolunmadım. Bunu yapacak olsam bu ümmete vacil bir sünnet olur, buyurdular. 3546 İstincada da kullanılan şeyler. H, Z, N, S Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam kub'a halisine Allah temizlik hususunda sizi övmektir. Bu neden ileri geliyor diye sordular. Onlar biz dediler. İstincada da taşla suyu birleştiriyoruz. Önce taşla silip arkadan da suyla yıkıyoruz. 3547. İstincada da kullanılan şeyler. H. z, ayher Allahu anha anlatıyor. Resulullah Sülullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Biriniz helaya giderken beraberlerinde üç tane de taş götürüp onlarla temizliğini yapsın. Bunlar ona yeterlidir. 3548. İstincada da kullanılan şeyler. İnno mesuzadı ya Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam adres bozmaya çıkmıştı. Bana üç taş bulmamı söyledi. İkisini buldum, üçüncü taşı aradım fakat bulamadım. Onun yerine bir kurumuş mayıs aldım ve onu getirdim. Taşları aldı, mayıs attı ve bu necistir buyurdu. 3549. İstincada kullanılan şeyler. Yine. İnno mesuzadı ya Allahu an anlatıyor. Cinlerin heyeti Resulullah ve Vesselam'a gelince, Ey Allah'ın Resulü! Ümmetini kemikle, mayızla veya kömürle istince yapmaktan nehiyet. Zira, Allah onlarda bize bir rızk yarattı dediler. Bunun üzerine Resulullah ve Vesselam bizi, onları taharette kullanmaktan memetti. 3550 İstince'da kullanılan şeyler, Rüeyfi Allahu Anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bana, ey lüveyfil dedi. Umarım benden sonra çok yaşayacaksın. İnsanlar haber ver ki, kim sakalını kıvırcık kılar, atın boynuna kiriş takar, bir hayvan mayısı veya kemikte istinca da bulunursa bilsin ki Muhammed ondan beri. 3551. Adresin faziletleri. Ebu Hürer adıyla Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular. Allah'ın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söylemeyeyim mi? Evet ey Allah'ın Resulü! Söyleyin! Dediler. Bunun üzerine saydı. Zahmetine rağmen abdestli tam almak. Mescide çok adım atmak. Bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bu ribattır. İşte bu ribattır. İşte bu ribattır. 3552 Abdestin Faziletleri ve İbn-i Amir radıyallahu An anlatıyor. Üzerimizde develeri gütme işi vardı. Bunu sırayla yapıyorduk. Bir gün gütme nöbeti bana gelmişti. Günün sonunda develeri kıra ben çıkarıyordum. Bir gün. Nöbetimden dönüşte Resulullah aleyhissalatu vesselama geldim. Ayakta halka hitap ediyordu. Söylediklerinden şu sözlere yetiştim. Güzelce abdest alıp... Sonra iki kat namaz kılan ve namaza bütün ruhu ve benliği ile öneren hiç kimse yoktur ki kendisini cennet vacip olmasın. Bunları işitince kendimi tutamayıp bu ne güzel dedim. Bu sözüm üzerine önümde duran birisi az önce söylediği daha da güzeldi dedi. Bu kim diye baktım. Meğer Ömer İbn-i Hattab'mış. O sözüne devam etti. Seni gördüm. Daha yeni geldin. Sen gelmezden önce şöyle demişti. Sizden kim adresini alır ve bunu en güzel şekilde yapar. Sonra da. Eşhedü en i ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür derse. kendisini cennetin sekiz kapısı da açılır. Hangisinden isterse oradan cennete girer. Ebu Davud'un rivayetinde avdesti güzel yaparsa denmiştir. Kirmiz'in rivayetinde Resulü'cü Allah'ın Resulü kelimesinden sonra Allah'ım beni teybe edenlerden kıl, temizlenenlerden kıl duası da vardır. 3553 Avdesti'nin faziletleri H.Z. Ebu Hübeyre Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki Mümin veya Müslüman bir kul abdest aldı mı yüzünü yıkayınca, gözüyle bakarak işlediği bütün günahlar su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür iner. Ellerini yıkayınca elleriyle işlediği hatalar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla ellerinden dökülür iner. Ayaklarını yıkayınca da ayaklarıyla giderek işlediği bütün günahları su ile veya suyun son damlasıyla dökülür iner öyle ki abdest tamamlanınca günahlarından arınmış olarak tertemiz çıkar 3554 abdestin faziletleri Hz. Osman da diyallahullah an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kim abdest alır ve abdestini güzel yaparsa hataları vücudundan tırnak uçlarına varıncaya kadar çıkar dökülür 3555 abdestin faziletleri bir başka rivayette şöyle gelmiştir H.Z. Osman radıyallahu an’ abdest aldı ve dedi ki, Ben Resulullah aleyhissalatu selamın şu benim abdestim gibi abdest aldığını, sonra da şöyle söylediğini gördüm. Kim bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları affedilir. Namazı ve mescide kadar yürümesi de nafile ibadet olur. 3556. Abdestin faziletleri. An-ı İbn-i Abdesel Es-Sülami radıyallahu anh, anlatıyor aleyhi ve selam buyurdular ki, sizden kim abdest suyunu hazırlar, mazmaza ve istimşakta bulunur, ağzına ve burnuna su teker ve sümkürürse, mutlaka yüzünden, ağzından, burnundan hataları dökülür. Sonra Allah'ın emrettiği şekilde yüzünü yıkarsa, sakalının bittiği mahallenin etrafından su ile birlikte yüzü ile işlediği günahlar dökülür. Sonra dirseklere kadar kollarını yıkayınca, ellerinin günahları su ile birlikte parmak uçlarından dökülür gider. Sonra başını mers edince, başının günahları saçın etrafından su ile birlikte akar gider. Sonra topuklarına kadar ayaklarını yıkayınca, ayaklarının günahları parmak uçlarından su ile birlikte akar gider. Sonra kalkıp namaz kılar. Allah'a hamd ve senada bulunur. Ona layık şekilde tazimini gösterir ve kalbinden Allah'tan başkasını ne korku ve muhabbetini çıkarırsa, annesinden doğduğu gündeki gibi bütün günahlarından arınır. 3.557 abdresin Faziletleri Abdullah Es-Suna bihi an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Mümin kul abdest aldıkça mazmaza yaptı mı ağzını yıkadı mı günahlar ağzından çıkar. Burnunu sümkürdü mü günahlar burnundan çıkar. Yüzünü yıkadı mı günahlar göz kapaklarının altına varıncaya kadar yüzünden çıkar. Ellerini yıkadı mı günahlar diplerine varıncaya kadar ellerinden çıkar. Başını mezhetti mi günahlar kulaklarına varıncaya kadar başından çıkar. Ayaklarını yıkadı mı günahlar ayak tırnaklarının altına varıncaya kadar ayaklarından çıkar. Sonra merçide kadar yürümesi ve kılacılı namaz ile bir ibadet olur. 3558 Avdestin Faziletleri Ebu İmame El-Bahiri Rab'i Allah'u anlatıyor. An anlatıyor. An-ı İbni Abed'i An'ı dinledim. Diyordu ki Resulullah Ve Veçerama Avdest nasıl alınır? Diye sordum. Şöyle açıkladı. Avdest mi? Avdest alınca şöyle yaparsın. Önce iki avucunu tertemiz yıkarsın. Sonra yüzünü ve dirseklerine kadar ellerini yıkarsın. Başını mazhelersin. Sonra da topuklarına kadar ayaklarını yıkarsın. Bunları tamamladın mı? Bütün günahlarından arınmış olursun. Bir de yüzünü Aziz ve Celil olan Allah'a için secdeye koyarsan, anandan doğduğun gün gibi hatalarından çıkmış olursun. E bu der ki, ey İbn ibn dedim ne söylediğine dikkat et. Bu söylediklerinin hepsi bir defasında veriliyor mu? Vallahi dedi. Bilesin ki artık yaşım ilerledi. E Edelim yaklaştı. Allah'tan ölümden çok korkar bir haldeyim. Ne ihtiyacım var ki? Allah Resulü hakkında yalan söyleyeyim. Andolsun söylediklerim. Resulullah Aleyhissalatu. Ve selamdan kulaklarımın işitip, hafızamında rahat ettiklerinden başkası değildir. Bu hadis, Nisai'nin metninden alınmadır. An-ı İbn-i abed Müslüman oluşunu anlatan uzunca bir hadisin son kısmıdır. 3.559 Abdestin Faziletleri i̇bn Ömer Radiyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kim abdestli olduğu halde abdest tazelerse, Allah bu sebeple kendisine on misli sevap yazar. 3.560 Adresin faziletleri, Ebu Sayyid radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Selam buyurdular ki, Kim adres alıp, Sübhaneke Allahümme ve bihamdike estağfiruke ve etübu ileyke, Rabbim seni tenzih ederim. Allah'ım hamdim sanadır. Senden dolaşlanmak isterim. Tevbem de sanadır derse, Bu bir kağıda yazılır. Sonra bir, Mühür üzerine nakşedilir. Sonra da arşın altına kaldırılır ve kıyamete kadar mühür kırılmaz. 3561 Adresin sıfatları Umlan Mevla Osman anlatıyor. PZ. Osman radıyallahu anh su istemişti. Getirdim. Aldı ve üç kere ellerine dökerek yıkadı. Sonra sağ elini kaba sokup mazmaza ve istinşakta bulundu. Ağzına ve burnuna su alıp yıkadı. Sonra üç kere yüzünü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 3.562 Adresin sıfatları. Hem bu Davud'un İbnü Müleyke'den kaydettiği bir başka rivayette şöyle gelmiştir. Hz. Osman da diye Allahu an'tan abdest hakkında nasıl alınacağı sorulmuştur. Hemen su istediği ve derhal bir abdest kabı getirildi. Kaptan önce sağ eli üzerine su döktü ve onu yıkadı. Sonra sağ elini kavur batırdı. 3 kere mazmaza, üç kere istinşakta bulundu. Önceki hadiste geçtiği üzere zikretti. Hadiste şu ziyade var. Sonra elini daldırıp su aldı ve başına, kulaklarına meshedetti. Kulakların iç ve dışlarını girerken meshedetti. 3563. Abdestin sıfatları yine Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir. Sağ eliyle sol eli üzerine su döktü. Sonra her ikisini de dileklere kadar yıkadı. Yine Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde başını. Üç kere mershetti denmiştir. 3564. Abdestin sıfatları. Abduhayr anlatıyor. h z a -i, i Allahu tadiyallahuan bize geldi ve namaz kıldı. Namazdan sonra abdest suyu istedi. Suyu ne yapacak? Namaz kıldı ya. Herhalde bize öğretmek istiyor dedik. İçinde su olan bir kapla bir getirildi. Kaptan sağ eline su döktü. Üç defa ellerini yıkadı. Sonra üç kere mazmaz ağ ve istinşakta bulundu. Mazmaz ağ ve istinşakı su aldığı eliyle yaptı. Sonra üç kere yüzünü yıkadı. Sağ elini üç kere yıkadı. Üç kere sol elini yıkadı. Sonra elini kaba batırdı. Bir kere başını merse etti. Sonra üç kere sağ ayağını yıkadı. Üç kere sol ayağını yıkadı. Sonra... Resulullah aleyhissalatu ve selamın adresini bilmek kimin hoşuna giderse işte o böyledir dedi. 3565. Adresin. Sıfatları. Nisai'nin girdiği yer. rivayeti şöyledir. Başını metsetti. Şube. Bir defasında alnından başının yerisine kadar eliyle işaret etti. Sonra dedi ki. Ellerini tekrar geri getirip getirmediğini bilmiyorum. 3566. Adresin. Sıfatları. Ebu davudda da i̇bn Abbas'tan yapılan bir diğer rivayet şöyledir. Ali radıyallahu anh yanıma girdi. Su dökmüş küçük abdest bozmuş idi. Abdest suyu istedi. İçinde su olan bir kap getirdik. Bana. Ey i̇bn Abbas. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın nasıl adrest aldığını sana göstereyim mi dedi. Ben de. Evet göster dedim. Bunun üzerine su kabını elleri üzerine eğdi ve ellerini yıkadı. Sonra sağ elini kaba soktu. Onunla diğer üzerine su döktü. Sonra iki avucunu yıkadı. Sonra mazmaza ve istinşakta bulundu. Sonra iki elini birden kaba soktu. İkisiyle birlikte su avuçlayıp yüzüne çarptı. Sonra baş parmaklarını kulaklarının ön kısmına soktu. Sonra ikinci, üçüncü sefer aynı şeyleri tekrar etti. Sonra sağ eliyle bir avuç su aldı ve bunu alnına döktü ve yüzü üzerine akmaya bıraktı. Sonra dirseklerine kadar kollarını üçer kere yıkadı. Başını ve kulaklarının arkasını mersle etti. Sonra tekrar her iki elini beraberce kaba soktu. Bir avuç su alıp onu pabuç içinde olan sağ ayağına vurdu ve o su ile ayağını yıkadı. Sonra aynı muameleyi diğer ayağına sola yaptı. Abdullah el halini der ki i̇bn Abbas'a sordum. Ayaklar ayakkabı içinde olduğu halde mi? Evet dedi. Ayakkabı içinde olduğu halde? Ben tekrar sordum. Ayakkabı içinde mi? Evet. Dedi. Ayakkabı içinde. Ben tekrar sordum. Ayakkabı içinde mi? Evet. Dedi. Ayakkabı içinde. Nesai'nin girdiği her rivayetinde şöyle denmiştir. Sonra bir avuç su ile üçer defa mazmızra ve iç şarda bulundu. 3567 adresin sıfatları Abdullah İbnü Zeyd İbni Asım İbn Ensarî'dir. Allahu anh'ın anlattığına göre kendisine bizim için Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın adresiyle bir adres al da görelim diye talepte bulunuldu. O hemen bir kap su isteyip önceki hadiste anlatılan şekilde adres aldı. Abdest alışını anlatan rivayette şu farklı açıklama var. Başını mezhettik de ellerin saçları üstünde ileri ve geri doğru yürüttü. Şöyle ki, mezh ameliyasına başın ön kısmından başladı, ellerini enseye doğru götürdü. Sonra, başladığı yere kadar geri getirdi. Sonra ayaklarını yıkadı. Müslüm'ün bir rivayetinde şöyle denmiştir. Başını üç kere mezhetti. 3568 Adresin sıfatları, Buhari Rahimehullah'ın bir rivayetinde şöyle denmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam adres huzurlarını ikişer kere yıkayarak adres aldı. Ebu Davud'un bir rivayetinde, miktam İbn-i Madikar'den şu kaydedilir. Sonra başını, içi ve dışıyla iki kulağını mersh Yine Ebu Davud'un bir başka rivayetinde şöyle denmiştir. Kulaklarını içleri ile dışları ile parmaklarını kulaklarının deliklerine soktu. 3569 Avdest'in sıfatları Abdullah İbn-i İbn-i Allah'u anhum'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a bir bedevi gelerek Avdest'ten sordu. Resulullah onu uzuvların üçer kere yıkanmasını gösterdi. Sonra da Avdest İşte böyle alınır. Kim buna bir ziyade de bulunursa fena bir iş yapmış olur. Haddi aşar ve zur buyurdu. 3570. Abdessin sıfatları. Hem bu davudun bir ribay şöyle çölde gelmiştir. Sonra başını etti Şeharet parmaklarını kulaklarına soktu. Baş parmaklarıyla kulaklarının dışlarını mesehetti. Şeharet parmaklarıyla ile kulakların içini mesehetti. etti ayetin sonunda şu ifade var. Abdessin işte böyledir. Kim buna riadede de bulunur veya bundan eksiltme yaparsa kötü bir iş yapmış ve zulmetmiş olur. Yahut zulmetmiş ve kötü bir iş yapmış olur. Nisai'nin ayetinde özetle şöyle denmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a bir bedeli geldi ve ondan adres hakkında sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam adresin alınışını, huzurları üçer sefer yıkayarak gösterdi. Sonra şöyle söyledi. Adres işte böyledir. Kim buna ziyade de bulunursa kötü bir iş yapmış, haddi aşmış ve de zulmetmiş olur. 3571 Adresin sıfatları i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam huzurlarını birer kere kayarak abdest aldı. 3572 Adresin sıfatları Ebu Davud'un bir rivayetinde İbn-i Abbas radıyallahu anhüme şöyle der. Bey sulhullah aleyhissalatu ve selamın nasıl adres aldığını size göstermemi ister misiniz? İçinde su olan bir kab istedi. Sağ eliyle bir avuç su aldı. Mazmaz ve istinçat yaptı. Sonra bir avuç daha aldı. Bununla iki elini birleştirip iki eliyle yüzünü yıkadı. Sonra bir avuç daha aldı bununla sağ elini yıkadı. Sonra bir avuç da aldı. Bununla sol elini yıkadı. Sonra bir avuç su daha aldı. Sonra elini çırptı. Sonra başını ve kulaklarını mezhetti. Sonra bir kapsa su daha aldı sağ ayağının üzerine serpti. Ayağında nalığın olduğu halde. Sonra onu iki eliyle mezhetti. Elin biri ayağın üstünde. Diğeri de nağlının altında. Sonra aynı şeyi sol ayağı yaptı. 3573 Adresin sıfatları Ebu Davud Betirmizli'nin bir başka rivayetinde Rübeyi bin Tunuavuz İbni Aslan'da Allahu an der ki, avuçlarını üç kere yıkadı, yüzünü üç kere yıkadı, bir kere mazmazra ve istinşah yaptı, ellerini üçer üçer yıkadı, başını iki kere mezhetti, başının gerisinden başladı, sonra önünden, iki kulağını da mezhetti içlerini de, dışlarını da, ayaklarını da üçer üçer yıkadı 3574 adresin sıfatları bir diğer rivayette başın tamamını etti. bunu başın tepesinden başlayıp saçım döküllüğü her tarafa ulaşacak şekilde saçım şeklini bozmadan icra etti denmiştir 3575 adresin sıfatları bir diğer rivayette şöyle gelmiştir başını etti. başın öne gelen kısmını da Arkaya gelen kısmını da, çakaklarını da, kulaklarını da birer birer mezhetti. Bir diğer ribayette, elinde arta kalan su ile başını mezhetti denmiştir. Üç bin beş yüz yetmiş altı, abdestin sıfatları, Ebu Ümame radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam abdest aldı ve bunun yüzünü üç, ellerini üç sefer yıkayarak, Kulaklar baştandır deyip başını da üç sefer mercederek yaptı. Hammat der ki, bu rivayette geçen kulaklar baştandır ibaresi, he bu ümmenin sözü mü yoksa Resulullah'ın sözü mü bilemiyorum. Bu metin Tirmizî'ndir. He bu Davud da şu ifadede yer alır. Göz pınarlarını da mercederdi. O rivayette, kulaklar baştandır da demiştir. 3577. Abdessin sıfatları. H.Z. Cabir Rabiyallahu An anlatıyor. H.Z. Ömer Rabiyallahu An bana şunu söyledi. Bir adam Resulullah ve Vesselam'a gelmişti. Bunun abdest almış fakat ayaklarının üzerinde tırnak kadar bir yere yıkamadan bırakmış olduğunu gördü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adama derhal müdahale etti. Git abdestini güzel kıl adam gidip yeniden abdest aldı. Sonra namazını kıldı. 3.578 Abdestin sıfatları Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde Resulullah'ın ashabından biri şöyle anlatır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayının sırtında dihem büyüklüğünde bir kısma su değmemiş olduğu halde namaz kılmakta olduğunu görmüştü. Derhal abdestin namazı iade etmesini emretti. 3.579 Abdestin sıfatları İbn-i An-i İbn-i As-ı Radiyallahu anlatıyor. Beraber olduğumuz bir sefer sırasında, bir ara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizden geride kaldı sonra tekrar kavuştu. Bu sırada namaz vakti girmişti. Bizler de abdest alıyor. Ayaklarımıza mers ediyorduk. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yüksek sesle mida etti. Ökçelerin ateş haline bunu iki veya üç kere tekrarladı. 3580 Abdestin sıfatları Müslümin bir diğer rivayetinde şöyle denir: Halk ikindi namazı sırasında acele etti ve bir kısmını alel acele abdest aldı. Biz onlara ulaştık. Öçelerine su değmemiş, parlıyordu. Bunun üzerine Aleyhissalatu ve selam, öçelerin ateş haline, abdesti tam alın, buyurdular. 3581. Abdestin sıfatları. Kimiz der ki. Resulullah ve selam'dan şöyle rivayet edildi. Ökçe ve ayak çukurlarının ateş deval haline 3582 adresin sıfatları H.Z. Cabir-i Allahu Amt'tan anlatıldığına göre kendisine sarık üzerine mersi etmekten sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Hayır. Olmaz. Su ile saça değilmelidir. 3583 adresin sıfatları H Z diye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir seriye göndermişti. Askerler soğukla karşılaşıp üşüdüler. Resulullah Aleyhissalatu ve selama döndükleri zaman onlara sarıklarının ve mestlerinin üzerine mesih etmelerini emretti. 3584. Adresin sıfatları H, Z, N'e göre bu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamı adres alırken gördüm. Üzerinde çizgili kırmızı bir sarık vardı. Elini sarığın altına soktu. Başının ön kısmını etti. Sarığını çözmedi. 3585. Adresin sıfatları. Sabit İbn Ebsafiyi anlatıyor. Ebu Caffere ki Muhammed el Bakırdır dedim ki. Heze Cabir bi Allahu an. Sana Resulullah ve selamın uzuvlarını birer birer, ikişer ikişer ve üçer üçer yıkayarak abdest aldığını söyledi mi bu soruma? Evet diye cevap verdi. Bir rivayette de, birer birer yıkayarak abdest aldı mı diye sordum. Evet diye cevap verdi şeklinde gelmiştir. 3586 Abdestin sıfatları Abdullah İbn-i Zeyd an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem ikişer ikişer yıkayarak abdest aldı ve bu nur üzerine nurdur buyurdu. 3587 abdestin sıfatları H.Z. Osman da diyor Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam uzuvlarını üçer üçer yıkayarak abdest aldı ve şöyle buyurdu. Bu benim ve benden önceki diğer peygamberlerin ve İbrahim Aleyhissalamın adresidir. 3588. Misvak. Ebubekirer abi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, eğer ümmetin üzerine zahmet vermeyecek olsaydım, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim. Muattanın rivayetinde her abdeste denmiştir. 3589. Misvak. Ebu Davud ve Tirmizi'nin Zeyd İbni Halil el-Yühez-i Zabiyallahu kaydettikleri rivayet şöyledir. Resulullah aleyhissalatu vesselamın şöyle söylediğini işittim. Ümmetime zahmet vermeyecek olsam, her namazla misvak kullanmalarını emrederdim ve yatsı namazını da gecenin üçte birine kadar tehir ederdim. 3590, misvak, Tirmizi şu ziyade de bulundu. Zeyd İbni Halil. Namaza geldiği zaman misvağı kulağının üstünde olurdu. Tıpkı katibin kulağı üstündeki kalemi gibi. Misvaklanmadan namaza durmazdı. Misvaklandıktan sonra yine yerine koyardı. 3591 Misvak H.Z. Huzeyfe Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam gece namaza kalktığı vakit ağzını misvakla ovalardı. 3592 Misvak H.Z. Ayhe Radiyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest suyu ve misvakı akşamdan hazırlanıp yanına konulurdu. Gece kalkınca abdest bozar. Sonra misvaklanırdı. 3593 Misvak Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gece veya gündüz yattığında ve kalktığımda mutlaka abdest almazdan önce. Misvaklanırdı. 3594, Misvak, yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Misvak ağız için temizlik vasıtasıdır. Rab Teala için de rıza vesilesidir. 3595, Misvak, HZ Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselama uğramıştım. Elindeki bir misvakla dişlerini misvaklıyordu ve üü, diye bir ses çıkarıyordu. Misvak ağzındaydı. Sanki kusuyor gibiydi. 3596 Misvak, İbni Ömer radıyallahu anh'ım anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Rüyamda gördüm ki, bir misvakla dişlerimi misvaklıyorum. İki kişi yanıma geldi. Biri diğerinden büyüktü. Elimdeki misfakı onlardan küçük olana uzattım. Bana. Büyü büyükle. Dendi. Bunun üzerine misfakı büyük olana verdim. Hadisi. Buhari Muallâh senetsiz olarak kaydetmiştir. Müslim ise senetli olarak kaydetmiştir. 3597. Misfak. H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bana misfakını yıkamam için verirdi. Tebelük için. Yıkamazdan önce kendim kullanırdım. Sonra yıkayıp ona verirdim. 3598 Ellerin yıkanması H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Uykudan uyanınca Sizden hiç kimse Üç sefer yıkamadıkça ellerini kaba balmasın. Çünkü o Ellerinin geceyi vücudunun neresinde geçirdiğini bilemez. 3599 İntisar, intişak, mazmaza, he, ze. Ebû Derer Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Kim abdest alırsa istimsarda bulunsun, sümkürsün. Kim taşla istinme yaparsa teklesin. 3600. İntisar, intişak, mazmaza. Müslim'in bir rivayetinde şöyle gelmiştir: Sizden biri abdest alınca burnuna su çeksin. Sonra sümkürsün. Bir diğer rivayette. Burun deliklerine su çeksin. Sonra sümkürsün şeklindedir.